وَلُّ عَلَى شَفِيعِ ذُنُرْضِنَا وَقُرَّةِ عَيُنْنَا مُحَمَّدٍ Allahümme salli ala seyyidina Muhammedun بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, Rabbi'l-alemin ve salatüllahü ala Rasulüna Muhammed ve ala ale ve ala aleve ve قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره لهم عذاب مهينة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم Vallarına Rasulü Nabiü Kerîm. Allahümme, etimiz fahim al-Nabîlîn, rahip ve al-Mursilîn, Amin. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. الى اخر الحديث صدق رسول الله فيما قال Cemaat-i, قال Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem cemaat-i <gülüyor> Hiç Hiçbir şey yok ki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 kendi kendini yaratmış gibi böyle yanlış düşüncelere kapılanlar olsa bile büyük ekseriyet Allah'ın kulu olduğu anlayışı içindedir, idraki içindedir. Ancak Cenab-ı Hak yarattığı kullarının bir kısmını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 kullarının da dostu olduğunu kendisinin dostu olduğunu kendisinin yakınları olduklarını söylüyor Allah'ın özüyle. Bu söylediğimi izah eden yüzlerce ayet var Kur'an'da. Öyle bir tane iki tane filan değil. Bir haydi ayeti kerime var.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 Yerimizi, mevkimizi bilemiyoruz, değerimizi bilemiyoruz. Değer peşinde koşacak yerde değersizliklerin talibi oluyor. Yanlış anlayışın kurbanı olma durumundayız. Örfi nedir burada? Yani bir kulu Allah'ın dostu haline getiren sebep nedir?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 Din veya kısır, dindarlık, dinsizlik ayrımı yapmıyor Cenab-ı Hakk. Bütün kullarına aynı şekilde rızık veriyor. Yani bu kafir olduğu için aç kalmıştır. Bu Müslüman olduğu için serrefe gömülmüştür diyemiyorsunuz. Fakir düşen bazı kafirler var ama daha çok zengindirler.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 bu kabule, bu faslılığa iman diyoruz. Etmeyenler ise onun düşmanları oluyorlar. Ve herhalde cenabı Hakk'ı tanımayan onun nizamını tanımayan bir kişi de onun dostu olmaz. Orada bir düşmanlık var. Bir kabullenmeme mücadelesi var. İşte bir deva biz hangi sınıhtayız? İman etmek suretiyle ona dost olan kimselerden miyiz? İnkar etmek suretiyle, küfre girmek suretiyle onun düşmanları olan insanlar içinde Yani bunun, bundan da atezi yok. İnsanların bunu belirlemesi lazım. İşin şuurla götürülmesi lazım, bilerek götürülmesi lazım. Fakat vaka şu, biz işin şuurunda değiliz, şuurunda olmak gibi bir mücadelemiz de yok, bir alışkanlığı tekrar ediyoruz biz. Böyle bir alışkanlık havası içinde, işte ben Müslümanım diyor adam.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 Bunları da dikkatle dinlemek lazım. Ve her şeyin başında dinleyeceğimiz şey Kur'an'dır. Yani bu nasıl Müslümanlıktır, nasıl Müslümanlardır? İnandıkları kitabı bilmezler, dinlemezler, tanımak istemezler. Sorsan kitabın hangisidir? Kur'an'dır diyor. Yani Kur'an'la bağın ne kadardır senin? Bu ötüyor, başın üstüne koyuyor. Selam-ı Habim'dir, Allah'ın selamıdır, onu gözüne tutuyor, bir şeyler yapıyor. Peki hiç dinlemediğin hangi kitaptır o da Kur'an. Değil mi? Ama böyle bir laf olarak ona güya saygılıdır, güya imanı vardır. Bunu bu şekilde çıkartmak lazım. Bunu bu şekilde çıkartmak lazım.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 ramlanıyor, kederleniyor, onda öyle bir değişiklik olmaz. Öyle muamele yapar demektir. Allah ve Resulü üzüyor bir kısım insanlar. Nasıl üzer bir insan Allah'ı ve Peygamber'in? Yani ne yaparsan Allah üzülmüş olur, Peygamber üzülmüş olur. Bu gayet açık. Eğer Allah'a ait olmayan bir kısım sıfatları, ona ıslat etmeye kalkışırsa o diyor ben tekim. Yok sen tekliyorsun. Senin ortak var. Canım ben tekim. Birim. İnnemâ ilâhutum. İlâhum vah. Sizin ilahınız ancak tek olan bir ilahtır. Onun ikincisi yok. Kulhullallâhu ahad. De ki o Allah bizdir. Yok.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 peygamberine itiraz ediyorsun. Niye itiraz ediyorsun? Aslında peygambere itiraz yok. O itiraz da Allah'a. Peygambere itiraz eden de aslında Allah'a itiraz etmiş oluyor. Çünkü peygamber Allah'ın peygamberidir. Hı. O peygamber Allah'ın peygamberidir. Ben peygamber değilim deseydi Peygamberli iddiasını bıraksa herkesin başının taci olur. Kimse o zaman ona ne deli der, ne sihirbaz der, ne kahin der, ne falcı der bir şey demez. Muhammedül Emin der. en çok güvenler adam silmanını veriyorlar. Niye? Ben Allah'ın Peygamberiyim dediği için biraz alıyorum. Onun için. Cenab-ı Hak peygamberimizi teselli ediyor. Sizin de zaman zaman okuduğunuz Yasin suresinde فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُ Habibim, onların konuşmaları, sözleri sakın seni mahzun etmesin. Niye üzülüyorsun onların konuşmalarına? Günayen için üzülüyorsun. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرْرُونَ مَا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 sıfatları ona isnat ediyor. Deli değil, deli diyor ona. Yalancı değil, yalancı diyor ona. Şair değil, şair diyor. Kain değil, kain diyor. Yani ait olmayan şeyleri söyledikleri zaman sen üzülmüyor musun? Sen kendini biliyorsun, dürüst bir adamsın. Kat yiyen hilen yok, oradan yok. E birisi çıkar sen hırsızsın derse,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 her türlü rahmetten bereketten nimetten kesilmiş adamlar bunlar Allah'ın Allah'a hayırlı bir muamelesi yok bunlar melundur diyor Cenab-ı Hak e şimdi bize ne diyor? biz acaba bu melunlar arasında mıyız yani böyle zaman zaman çok doğruymuş işlerimiz çok düzgünmüş gibi şikayetçi oluyoruz da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 onu din zannediyorlar. Onlar onu bir din zannediyor. Onu ben din kabul edersen ben dinsiz olurum. Yani Hristiyanlık hak bir dindir. Onunla mensupları var, teşkilatı var, mabedi var. Yahudilik de bugün geçerli hak bir dindir dediğin an sen mümin değilsin, Müslüman değilsin sen. Çünkü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 küfre giriyor ki ben ona kafir diyorum. Allah ona kafir diyor. Şimdi burada ucuzda bir gavurluk var. Çok ucuzda bir gavurluk var. Efendim ne yapalım? Deme lazım adamların her birinin dini var. Ama geçersiz bir din. Ona o din diyor. Kur'an gayet açık ilan ediyor. İnneddine engallahi l İslam. O küçükken cami odalarında size ilk öğretilen bilgi bu değil mi? hangisidir? İslam diyordun. Delinin nedir diye bir de sorardı İmam Efendi'ye. Dinin? İslam diyor çocuk. İnneddina illallahil İslam. Bunun manasını filan anlamış da değiliz. Allah katında, Allah'a göre hak din, geçerli din İslam diyor.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 Karışmaz Cenab-ı Hak ama ben o senin seçtiğin İslam'dan başkası ise onu geçerli saymam. Ve razı İslam'a dina. Efendim sizin için din olarak ben İslam'a razı oldum. İslam'a evet dedim diyor Cenab-ı Hak. Sizin için din olarak ben İslam'ı seçtim diyor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 başaramadığını hiçbirimiz başaramayız. Ona ne diyor Cenabı Hak? "Velen farda ansel yehud velen nasara hatta tetabi amlehu. Sen onların dinlerine bağlanmadıkça tabi olmadıkça. onların dinlerine bağlanmadıkça tabi olmadıkça."